أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنسا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم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 Mekke topraklarını aydınlatmaya başladığı günlerdi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kabe'nin yanındaki Safa tepesine çıktı ve Mekkelilere şöyle seslendi. Şu vadinin arkasında size saldırmak üzere bekleyen bir ordu var desem, bana inanır mısınız? Mekkeliler hep birazdan evet inanırız. Zira biz senin yalan söylediğini hiç işitmedik dediler. Bunun üzerine rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ben sizi elim bir azaba karşı uyarıyorum buyurdu. Ve Mekkeliler nezdinde bütün insanlığı İslam'a ve ebedi kurtuluşa davet etti aziz müminler iki cihan serveri sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu çağrısı insanları alemlerin Rabbine kul olmaya ve ona ibadet etmeye davettir bu davette yalnızca Allah'a iman ve kulluk vardır bir ve tek olan Allah'ın huzurunda eğilmek, eğildikçe yücelmek vardır. Bu davette, şirk ve nifaktan, küfür ve isyandan, fitne ve fesattan, hile ve tuzaktan, yalan ve aldatmadan uzak durmak vardır. Kıymetli Müslümanlar, insanın yaratılış gayesi, Yüce Rabbine kulluk ve ibadettir. Cenab-ı Hakk'ın rızasını, dünya ve ahiret mutluluğunu kazandıracak salih amelleri işlemektir. Yaratıcısı ile arasındaki bağı, iman ve ibadetle canlı tutmaktır. Zira bizi yoktan var eden Yüce Allah'ın varlığına ve birliğine inanmamız, ona kamil manada kul olmamız, Rabbimizin bizim üzerimizdeki en büyük hakkıdır. Nitekim bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz bin Cebel radıyallahu anh ile yolculuk yaparken, ona, ya Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun diye sormuştu. Mu az bin Cebel, Allah ve Resulü daha iyi bilir şeklinde cevap verince, Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştu. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise, kendisine ortak koşmayan kimselere, azap etmemesidir. Aziz müminler, Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükafatlarını elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz. O halde geliniz, Rabbimize karşı kulluk vazifemizin idrakinde olalım. Ona canı gönülden bağlanalım, vefakâr bir kul olalım. İbadetlerimizi aksatmayalım, en güzel şekilde yerine getirelim. İbadet ederken masivadan, her türlü dünyevi meşguliyetten ve riyadan arınalım. Böylelikle Rabbimizin ihsan ve ikram ettiği sonsuz nimetlere şükrümüzü eda edelim. İbadetleri, terk ve ihmalin dünyada manevi boşluk, bereketsizlik ve huzursuzluk sebebi, Rabbimiz katında ise vebali ağır bir yük olduğunu asla unutmayalım.